وأشهد أن لا إله Evet Kur'an ve sünnetin gölgesinde İslam fıkhını işliyoruz, devam ediyoruz ve abdestle olarak müstahap olan bazı amelleri zikretmiştik. Bugün de inşallah 6.sında kalmıştık. 6.sı elvulu lil-cünubi iza arada ekil عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنوبا فاراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة رواه مسلم والد مز عائشة رضي الله تعالى عنها ديركي دي الله رسوله صلى الله عليه وسلم cünüp olduğu zaman yemek yemek istediği zaman abdest aldıktan sonra yemek yermiş. Tabi ki aleyhissalatü hani, vesselam hanımıyla cinsi münasebet yaptıktan sonra veyahut da hanımlarıyla bazen abdest alarak yatarmış. Bazen gusül alıp yatarmış. Dolayısıyla yine cünüp olduğu halde yemek yemek istediği zaman gene Aleyhisselam abdest alır. Ondan sonra yemeğini yemiş veyahut da yiyecek artık yiyecek neyse yermiş. Bundan önceki derslerimize demiştik ki Allah Teala ve selam devamlı taharet üzerinde Allah'a anmayı severmiş aleyhissalatü vesselam. Hani daha önceden birisi Allah'a ufak su dökerken birisi ona selam verdi. Selamın cevabını vermedi. Tuvaletini bitirdikten sonra adamın yanına gitti ve ondan özür dileyerek yani mazeretini belirterek işte ben o haldeyken yani tuvaletin üzerindeyken sana sana selamın cevabını vermedim çünkü diyor Ali İsat ve selam tahir olmak üzere Allah'ı anmayı isterim derdi Ali İsat ve selam demek Ali İsat ve selam bu tür şeylerde devamlı devamlı elinden geldiği kadar abdestli olmaya çalışırmış Ali İsat ve selam ve özellikle eee cünüplükten sonra veya yatacağı zaman veya yemek yiyeceği zaman veya ottan mesela Allah'ı anacağız mı? <gülüyor> evet. Yani burada İmam Müslim radiyallahu Teala İmam Müslim rahimeullah'ın e, zikretmiş olduğu bu hadiste eee "İza kana arad yemek yemek istediği zaman veya yatmak istediği zaman tövada. Tövada wudu'u li's-salah." aynen Namaz kılmak için nasıl abdest alınıyorsa aynı abdest ile ne yapıyor? Yapmak istediği zaman yatıyor. Ondan sonra yemek yemek istediği zaman yemek yiyor. Demek ki namazın abdestinden herhangi bir eksikliği yoktur. Aynı nasıl namaz kılmak için abdest alınıyorsa o şekilde Ali satt ve selam bu tür şeylerde de ne yapıyor? Abdest alıyor. ve burada yine İmam İmam Ahmed rahim Allahın rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Abdullah bin Abi Kays validemiz Ayşe'ye soru soruyor diyor ki qultu kayfa kana yasna'u fi'l cenabati yani Allah Resulü ve selam iken neler yaparmış nasıl hareket edermiş Diyor ki validemiz Ayşe radıyallahu ta'ala kâna yaghtesilu kâbla en yenâm tamam mı? em yenâmu qabla an yaghtesil kâna yaghtesilu qabla en yenâm yagdesil. yani cinsi münasebetten sonra hanimlarıyla cinsi münasebetten sonra bazen ve selam, gusül abdesti alıyor yani boy abdesti dediğimiz ondan sonra yatarmış bazen de gusül abdesti almaksızın abdest alıyor. Ondan sonra yatar mı Peygamber sallallahu aleyhi ve yefal. <gülüyor> hem bunu yapıyordu, hem bunu yapıyordu. Demek ki Hz. ve devamlı bir şekilde gusül abdesti yani boy abdesti aldıktan sonra yatmazmış. Bazen boy abdesti aldıktan sonra bazen de boy abdesti almaksızın tamam mı sadece abdest alır ondan sonra yatarmış. Ancak Hazreti Ali hiçbir zaman abdestsiz husul abdestinden sonra şey cinsel münasebetten sonra abdest almadan uykuya dalmazmış Hazreti Ali dolayısıyla buradan ne alınıyor? Burada alınıyor ki evli erkekler hanımlarıyla yaptıktan sonra ab gusul Abdest yani boy abdesti veya da namaz abdesti alındıktan sonra ne yaparmış? Yatarmış aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra bu soruyu sorup cevabı verdikten sonra Umman Aişe radıyallahu ta'ala diyor ki Abdullah bin Kays Elhamdülillahi ce'ale fil emri sa'a. Yani Allah Celle'ye Celle hamd sanalar olsun. Allah Celle Ceha işte bu tür şeylerde bize ne yaptı? Bize geniş bir fusha verdi. Yani kolaylık verdi. Yani demek ki bizi bizi mecbur kılmadı. Bu ümmeti mecbur kılmadı. Çünkü eğer boy abdestiyle mecbur kılmış olsaydı demek ki İslam ümmeti için çok zor bir şey olacaktı. Ve genelde karı koca arasındaki münasebetten sonra yani genelde belki belki bir milyonda, belki on milyonda da ancak bir kişi gusul abdesti alır ondan sonra yatar. Genelde. Ancak bazı insanlar müstesna. Onlar da kimdir? Ancak Ali Saat ve Sem'in sünnetini bilip sünnete göre yaşamak isteyen kişiler müstesna. Onlar da tahmin ediyorum çok azınlıktadır. Yani alisat ve semen sünnetini bu şekilde yaşayarak hayatına devam etmek ve idame etmek tahmin ediyorum. Yani bugünkü insanlara göre çok zor ve meşakkatli bir şey oluyor. Evet. Demek ki bir kişi yedinci sin, altıncısı neydi? Yemek yemek istediği zaman veya yatmak istediği zaman ay uykusunu almak için uykuya dalmak için ne yapması gerekiyor? Boy abdesti veyahutta namaz abdesti alması lazım. Ve lazım derken yani farz değildir ama aleyhisselatü sünnetidir. Farz değil. Sünnettir. Yedincisi diyor ki el muavadeh lil cime' Yedincisi Karı koca arasında yatak ilişkisi olduktan sonra ikinci veya üçüncü veya dördüncü cinsi münasebet yapmak istediği zaman ne yaparmış Aleyhisselatü Vesselam? Yine aynen bundaki önceki gibi. Bazen boy abdesti, bazen namaz abdesti alırmış. An Ebi Sa'idin el-Hudri radıyallahu anhüm kal, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İzâ ete ahedukum ehleh, en yaud fel yetevaddâ. Yani biriniz hanımıyla cinsi münasebet yapmak istediği zaman yaptıktan sonra mesela ikincisi veyahut da dört tane hanımı var. İkinci hanımıyla, üçüncü hanımıyla, dördüncü hanımıyla veyahut da tek hanımı var. İkinci sefer mesela. O zaman ne yapar? Gusül abdesti, ey boy abdesti veyahut da namaz abdesti aldıktan sonra aleyhissalatü vesselam ne yaparmış? Ondan sonra ikinci cinsi münasebeti yaparmış bu da alimler bu hadisi şerh ederken diyorlar ki hem tembelliğin kaldırılması kalkması için hem de karı koca arasında aynen aynı lezzeti daha iyi alabilmeleri için çünkü kadın ve erkek ikisi de temizlenmeden peş peşe ikinci bir cima yaparsa o zaman o lezzet o lezzeti almayacaklar niçin? Özellikle yani hanımın. Çünkü kalıntı menik olunca dolayısıyla bu lezzeti bulamazlar. Ve tembellik de çöktü, çökeceğinden dolayı yine o şekilde. Sekkincisi <gülüyor> el vudu minel kayy. El kayy yani kusmak. Acaba kusmak abdesti bozar mı bozmaz mı? Bu da alimler arasında ihtilaflıdır. hanefi fukahası biliyorsunuz rahimahumullahı. Diyorlar ki, Kusmak, Kusmak abdesti bozarmış onların yanında. Ama doğrusu Kusmak abdesti bozmuyor. Lihatidh Ma'dan bin Abi Talha, an Abi Derda radıyallahu anhum anhuma, Anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve an Rasulullah sallallahu anhum anhuma, an Rasulullah sallallahu anhum anhuma, an Rasulullah sallallahu Ana sababtu lahu وَدُوْهُ وَدُوْهُ ay, suyu ben onun eli üzerine dökerek döktüm ve kendisi abdest. Hani daha önceden demiştik ki vav fetheyle gelirse suyun su anlaşılır. zammayla gelirse abdestin fiili anlaşılır. Vodu, اَيْ الْفَعْلِ فَعْلِ الْوَدُوْ وَدُوْ ay Abdest alınan su. Burada da diyor ki, yani ben elimle diyor, su dökerek Allah Vesselam ne yaptı? Abdestini aldı. Yani Satt Vesselam bir gün kustu ve bu kusmadan sonra ne yaptı Aleyhisselatü Vesselam? Abdest aldı. Yalnız bu abdest alınış nedir? Sünnettir yani mustahaptır. Yani farz değildir. Yani kusmadan dolayı abdest bozuluyor. Ancak Hanefi Fukası Allah, demişler ki kişi kusarsa abdesti bozulur. Niçin? Çünkü diyorlar ki bu kusunt, e, kusuntu mideden, çık, mideden çıktı. Midede olan nedir? Şeyler nedir? Necistir. Dolayısıyla bu mideden çıktığı için abdest bozuluyor. Ancak Cumhur alimlere göre yani İslam ümmetinin cumhuruna göre abdestin bozulabilmesi için önden ve arkadan ey Kubulden, ve dübürden gelen olan şeylerden bozulur. Bu şeyler nedir? Bir alimler, bazı alimler demişler ki yani dışkı dübürden ey arkadan dışkı gelirse abdesti bozar. Ve yahut da hava gelirse, bu hava sesli olsun sessiz olsun fark etmiyor. Yani usruk dedikleri, bu usruk ister sessiz olsun, ister sesli olsun gene abdesti bozar. Bu oldu kaç? iki Öyle değil mi? Ama bir hadiste eğer duyarsa veyahut da duyduğun kadar bazı böyle hafif çıkarsa abdest bozul Nerede gördünüz? Kokusu ve sesi. Ses Nerede gördünüz bunu? Ses ve koku gelmediği müddetçe namaz içerisindeyken. Yok diyor ki orada öyle değil. Diyor ki siz namaz esnasındayken havanın çıktığına dair şüphelirseniz, şüphelenirseniz hemen namazdan çıkmayınız. Ses veya koku duymadıkça. Koku çıkarsa demek ki doğrudur. Ses çıkarsa demek ki doğrudur. Şimdi osuruk ister sessiz olsun ister sesli olsun yine koku çıkıyor yani sessiz olan usruğun da kokusu var. Evet. <gülüyor> sesli olan, sessiz sesli olan usruğun da kokusu var. Onun için burada diyor ki hani Resulullah hani bazen şeytan vesvese yapıyor ya. Şeytan vesvese yaparak bazen kişinin e, kilotuna böyle üfürüyor, Sanki hava çıkarmış gibi geliyor kişiye ve kişi şüpheleniyor. Yani benden hava çıktı mı çıkmadı mı? burada ve Vesselam'a e sorarken o da onlara diyorlar ki ve Vesselam diyor ki böyle bir şey olduğu zaman diyor şüphelendiğiniz zaman hemen namazdan çıkıp gitmeyin. Çünkü belki olmayabilir. Yani belki o şeytanın vesvesesi olabilir. Dolayısıyla diyor koku ve ses duymadıkça namazınızı bozmayın. Tamam mı? Koku ve ses. Bu namazın içerisinde. Tabii namazın esnasındayken diyor, diyorlar bunu. Tamam Dolayısıyla dışkı, arkadan çıkan dışkı, bir de arkadan çıkan hava. Sessiz ve sesli fark etmiyor. Önden de önden de erkekler için çiş, kadınlar için çişle beraber hayız kanı. Buraya kadar alimler bu tür şeylerde, bu dört şeyde muttefiktirler. Dışkı, hava tamam mı? Ondan sonra çiş, ondan sonra e, meni, ondan sonra mezi, ondan sonra vedi. Tamam mı? Bu hem erkekler buraya kadar erkekler ve kadınlar müşterektirler. Dışkı, hava, çiş, mezi, e, vedi, bir de e, meni. Bu altı şeyde kadın ve erkek ortaktırlar. Yedincisi kadınlarda kan e, hayiz kanı. Veyahut da nifas kanı. Tamam mı? Bu erkeklere has olan bir şeydir. Buraya kadar ittifak var. Ancak öbür tarafı, başka şeylerde alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler demişler ki arkadan ve önden ne gelirse gelsin abdesti bozar. Ve özellikle bazı kadınlarda. Ve özellikle o kadın mesela şey olursa yani hamile olursa ve özellikle son günlerinde olursa biliyorsunuz hamile olan kadın son günlerinde e, özellikle hamileliği ağır olursa yani çocuk maşallah yani kilo, kilolu olabilir tamam mı? E, kilolu olunca kadına eziyet veriyor. Dolgun olduğu için özellikle tam doğuma yakın olduğu zaman biliyorsun doğuma yakın oldukça çocuk şeye geliyor. Rahimden aşağıya doğru iniyor. İşte o zaman kadın Su kaybetmeye çalışıyor. Yani su iniyor. Bu bu su abdesti bozar mı bozmaz mı? Burada alimler ihtilafa düşmüşler. Bazı alimler abdesti bozduğunu söylüyorlar. Bazı alimler abdesti bozmadığını. İmam Elbani Rahimahullah ve o çizgide olan alimler kadından akan su böylesi bir sudan abdestin bozulmadığını. Tamam mı? Ahmet bin Hember rahim ve bu çizgide olan alimler demişler ki bu tür şeyler abdesti bozar diyorlar. Anlaşıldı mı? Yani kadının fercinden akan su çeşidi ne olursa olsun Selamun aleyküm selam ve rahmetullahi abdesti bozarmış. Yalnız kadında kadından başka meni şey vedi ve medinin dışında vedi ve medine Medinin dışında ayrı bir akıntı olur. Bazı, o da her her kadında değil. Özellikle şişman olan kadınlarda olur bu da. Bu da bunun üzerine alimler ihtilafa düşmüşler demişler ki bu akıntı necis midir, tahir midir? Kadın kadın yani kadının ferci terliyor. Tamam mı? Bu ter kadın şişman olduğu zaman bu ter fazlalaşıyor. İşte bu ter akıntı oluyor. İşte bu akıntı hem temizdir yani tahirdir, necis değildir. Çünkü mezi değil. Vedi de değildir. Tamam mı? Hamile de değildir ki bu su gelsin. Meni de değildir. Meni de değildir. Tamam mı? Dolayısıyla işte bu tahir olduğu gibi aynı zamanda abdesti de bozmuyor. Ve bu şişman olan kadın ve bu şişman olan kadınlarda daha çok fazladır. Hı? Bu zayıf kadınlarda pek fazla olmazmış. Genelde çok şişman olan kadınlarda bu olurmuş. Ve özellikle bu kadınlar yani hayızdan kesilmeden önce. Çünkü bazı kadınlar şişman olur hayızdan kesirler. Belli bir yaştan sonra bazı kadınlar 40 yaşında hayızdan kesilir. Bazı kadınlar 50 yaşında hayızda kesilir. Bazı kadınlar 60 Artık şeye cins ve şeye göre tabii Allah'ın takdirine bağlı olmakla beraber. Tamam mı? İşte bu İnen ter, ferşten inen ten hem tahirdir hem de abdestu bozmuyor. Diğer alimlere göre madem ki ferşten geliyor, bu özellikle kadınlarla alakalı madem ki ferşten iniyor o zaman diyorlar ki ferşten inen su bu ister hamillikten dolayı olsun ister terden dolayı olsun. Bu, bu kıyaslı. Efendim? Şimdiki yaptıkları kıyaslı. Evet. Dolayısıyla diğer alimler diyorlar ki Hayır. Öz, mesela İmam Elbani Rahime onun çizgisinde olan kendisinin çizgilerinde olduğu olan alimler diyorlar ki kadının fercinden gelen hayız kanından dolayı abdest bozulur. Ama başka bir kan geliyorsa abdest bozulmaz. Veyahut da erkeğin vekerinden bir kan geldi. Diyorlar ki o kan abdesti bozmuyor. Tamam mı? O kan abdest bozmuyor. Asıl itibariyle kan Sahih görüşe göre abdesti bozmaz. Bir ara bunu görmüştük değil mi? Şeyde Bebut Tahare'de. Ne? Asıl etibariyle yani sahih görüşe göre kan abdesti bozulmuyor demiştik. Hanefilere göre bir dirhem kadar yani kan çıkıp bir dirhem kadar böyle genişleyip akarsa abdesti bozar. Hembelilere göre çok aşırı bir şekilde akıyorsa abdesti bozar i̇mam Şafii ile o çizgide olan alimler kan ne kadar akıcı olursa olsun kişiden abdesti bozmaz ve e, e, aleyhisselatü vesselam'ın bulunduğu bir gazvede bir Ansari'nin hadisesini anlatmıştık. Tamam mı? Okuyan. Evet okuyan kişi. Hocam bayanlarda günlük akıntılar da var. Günlük akıntılarda da kimlerinde var? Yani nasıl? Günlük yani her, her gün akıntı geliyor. İşte ee, e, Hanbelilere göre ferçten yani önden ve arkadan kubülden ve dübürden gelen her akıntı onlara göre abdest bozurur. İmam Elbani ile o çizgide olan alimlere göre ferçten yani önden ve arkadan e, gelen akıntılar bu saydığımız şey olacak. Arkadan işte dışkı ondan sonra sesli ve sessiz osruk Ondan sonra önden işte çiş, ondan sonra meni, ondan sonra vedi, ondan sonra mezi. Tamam mı? Bu erkekler ve kadınlar hepsi ortaktır. Bunlar bu saydığımız altı tane şey kadınlarda ve erkekte vardır. Yedincisi ve sekizincisi kadın, özellikle kadınlarda olur. O da nedir? Hayız kanı ile nifas kanı. Hayız kanı ile nifas kanı burada da muttefiktirler. Ancak müttefik ihtilaf ettikleri şey neydi? Kadından gelen akıntılar. İmam elbanime o çizgide olan alimler, kadının fericinden gelen akıntılar, bunların dışında ise abdest bozulmuyor. Abdest bozulmuyor. Ve hamile olan kadından gelen akıntılar, özellikle son aylarda olduğu zaman, çünkü çocuk şeye göre, Ferce doğru yanaşıyor ya O zaman daha çok su kaybetmeye akıntı oluyor Bir de bazen Kadın çok şişman olur akıl ferç terliyor Terleyince Hani Siz evet, hac yaptığınız sıcak Anlarda e, Erkek yürüdüğü zaman bile Erkek bile bacaklar arası hep terliyor Değil mi ee, Terliyor Kadınlar da işte bu şekilde yani terleyince işte o akıntılar oluyor. Bu alimlere göre bu akıntı abdesti bozmuyor ve o şekilde bu akıntılar devam ederken namazına devam edebilir. Doğru görüş olan? Ee, doğru görüş olan vallahu alem ee, İmam Elbani'nin söylediği bu görüştür. Çünkü diyor ki bu diyor kıyastır diyor. Ve bu kıyasın yüzde yüz Kur'an ve sünnetten herhangi bir delili de yoktur. Evet. Önden ve arkadan çıkacak olan şeylerin evet. Tamam mı? Ee, e, necis ve Yahutta abdesti bozulan şeylerdir. Bunlardır diyor. Delille zikredilen. İşte deminki zikrettiğimiz. Tamam mı? Mesela e, arkadan gelen hava, havadan dolayı mesela çıkan hava ister sesli ister sessiz olsun, dübürünü yıkamaya gerek yoktur. Niçin? Çünkü o çıkan hava kendisi Gözde. Yani karında olan gazdır. Dolayısıyla bu gazla beraber eğer dışkı sıçrıntılar çıkmıyorsa o zaman necis olmuyor. Dübürü necis olmadığı bir kilotu de necis olmuyor. Yani eser eseri yoktur. Sadece hava çıkıyor. Evet. Tamam mı? Burada yani ne yapmam ne yapmamak lazım? Bu hava çıktıktan sonra gidip de yani e, dübürünü yıkamaya gerek yoktur. Evet. He. Yani bu hava çıktıktan sonra hemen normal olarak abdestini alabilir. Tuvalete, hı, he, tuvalete gitmesine mi? gerek yok. yani. Hı, hı, bayanlarda bir de normal ön taraftan sesli gaz geliyor. İşte bu bu sesli gaz bazı kadınlarda hastalıklar var. Yani bu bütün kadınlara has değil. İşte böyle bunlar, boşluktan bunlar böyle he, bu bazen boşluk boşluk böyle fışt, fışt böyle bir ses çıkarıyor. Hı. Tamam mı? Bunu alimler fıkıh kitaplarında izah ediyorlar. İşte bu ses abdesti bozmuyor. Ve bu sesle beraber işte bu akıntılar olursa yine abdesti bozmuyor. İmam Elbani'nin söylediği gibi. O sahibimiz şey. Adını yani adını şey, yedi şeyin dışında. Neydi? Arkadan arkadan çıkan hava sesli ve sessiz. Önden çıkan çiş. Yine önden çıkan mezi, ee, Önden çıkan vedi, hı hı. Önden çıkan meni Meni, meni şehvetsiz gelirse tamam mı? Sıçrıntısız. Kendiliğinden böyle hiçbir lezzet almadan gelirse abdesti bozar. Boy abdesti gerekmiyor. Ama şehvetle çıkarsa, lezzet duyarsa böyle o zaman hem abdest bozuluyor hem de boy abdesti alması gerekiyor. Tamam mı? Ondan sonra kadından hayız kanı ile nifaz kanı. Bu şeylerde bunlar delille Abdestu bozuna dair deliller sabittir. Hı. Ama diğer akıntıların akmasıyla bozulur mu bozulmaz mı? Dedik ki ihtilafa düştüler. Bir kısım alim bozulur diyorlar. Bir kısım alimler bozulmaz diyorlar. Ve İmam Elbani Rahimeullah diyor ki diyor ki bu tur akıntılarından diyor Abdestin bozulacağına dair herhangi bir delil olmadığından dolayı diyor ki bizce vallahu alem diyor görüşe göre diyor bozulmuyor diğer alimler diyorlar ki bozuluyor. Artık mesela vallahi kişi iki ya bakar. Mesela diyelim ki ben İmam Ahmed bin Hembel ile onun çizgisinde olan alimlerin görüşlerini daha uygun görüyorsam ben onunla, o görüşü taklit ederek amel ederim. veyahutta İmam Elbani ile o çizgide olan alimlerin görüşlerini daha uygun görüyorsa ve ben yani kendim o şekilde kanaat ediyorum o zaman ben bu alimleri taklid eder. Bu kim kimler bahs? Bu mukallit olan insanlara. Ama mukallit değildir. İlim talebesidir, kuvvetli bir ilim talebesidir ve bu görüşleri tahkik yapar, ondan sonra belli bir neticeye varır. Çünkü o biliyorsunuz müracihler ve müştehitlere taklit haramdır. Müracih sıfatında veya otamişte hiç sıfatında olan insanlar taklit yapamazlar. Çünkü onlar devamlı hakikati ararlar. Ottabi olan Yok biz mesela onlar tamam. mukallittirler. Tamam mı? Yani ittiba devamlı doğru doğruya uyanlar bu eğer tercih edemiyorsa belli bir mezhebe göre mesela sen Hanefi'ye göre amel ediyorsun. Geldi Naci kardeş diyor ki mesela Çorap üzerinde mesih yapabilir. Senin mezhebinde çorap üzerinde mesih yapılmaz. Sana hadisi naklediyor. Sen de bakıyorsun ki kanaat ediyorsun madem ki bu Allahu Teala'nın sözüdür. E Allah Ebu Hanife rahimeullah Allahu sözüne tabidir. Ve diyor ki da sahih hadis fehuve mezhebi. E bu hadis de sahihtir. O zaman ben hadise uyacağım. Dediği zaman ne yapar? Bu kişi o zaman müttabilerdendir. Evet yani normal olarak delil bulmadığı müddetçe Ebu Hanife'nin mezhebine göre ameliyor. ama sahih hadisi bulduğu zaman aynen öğrencileri gibi ne yapıyorlar? Hadise uyuyorlar. İmam Yusuf, İmam Muhammed, ondan sonra Zufer ve bu gibi alimler, onun öğrencileri birçok meselede İmam Ebu Hanife'yi ne yapmışlar? İmam Ebu Hanife'nin iştihadını bırakıp delili gördükleri zaman delile sarılmışlar. Dolayısıyla aslında her Müslümana düşen görev budur. Ancak Burada bazı çelişkili olan konular var. İşte bu çelişki konularda müreccih sıfatında olmayan veyahut da müştehit sıfatında olmayan kişi burada hangisinin daha doğru olmadığını tercih edemeyeceğinden dolayı çünkü o ilim kariyeri yokunun o zaman ne yapar? İste bunu taklit eder, işte bunu taklit eder hangisini daha yani onun kanaatınca kalbi hangisine daha müsterih ise o ihtilaflı olan meselede o kişinin kalbi hangisine daha müsterih ise o alimleri taklid eder. Tabi, İsa söyledi, "Attabiğe k, vela uqliduk. Ante, İsa, İsa, eğer, eğer, eğer, eğer, eğer, واتبعته فيها معناها أنت تقلده لكن إذا اتبعت الحديث أنت لست مقلد يا أستاذ تمام أنت لست مقلد لذلك عمر وعثمان والصحابة ما كانوا مقلدين كانوا إيش؟ من المتبعين كانوا يتبعون الحديث فإذا أتى صحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا الصحابي الثاني يتبع الحديث مباشرة لماذا؟ لأنه هذا الرجل ثقة عنده يعلم أن هذا, هذا الرجل لا يمكن أن يكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك عندما أتى الرجل وقال الله عز وجل أمر أن تتجه من المقدس إلى الكعبة وهم في الصلاة اتجهوا إلى الكعبة لماذا؟ وهو راو واحد لماذا؟ لأنه ثقل الحديث لا ي... الصحابي لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى. فبناء على رواية واحد فقط اتجهوا إلى الكعبة. واحد بس اللي رواها؟ هي نعم أحد. يعني جاء رجل يعني يعني دمك سيرك برضه مثلاً شو عندنا بس نمسقديروس. تمام؟ ve sahradayız namaz kılıyoruz. Biz şu şekilde kıbleyi tespit ettik. Bu şekilde işlihad ettik sahrada. Kıblenin yüzde yüz nerede olduğunu bilmiyoruz. Ondan sonra dedik ki işte budur Allahü Alem. Ve namaz kılıyoruz. Arkadan birisi o mantıkadan birisi olan kişi geldi. Baktık ki biz ters. Çünkü o biliyor o mantıq o mantıkanın ehli olduğu için kıblenin tarafda olduğunu biliyor. Bizi görünce çağırdı. Hey Cemade, bu şimdi şu anda siz yanlış namaz kılıyorsunuz. Sağınıza şöyle dönün veya hatta solunuza şöyle dönün veya hatta yüzde yüz arkaya dönün dediği zaman tamam mı? Bu ibadette, ibadet üzerinde özellikle bir Müslüman olduktan sonra yani böyle şaka olsun diye kesinlikle döndürmez yani. Dolayısıyla biz o adamın verdiği habere göre ne yaparız? İnanırız ki bir Müslüman Müslümanları böyle boşu boşuna oynattırmaz. O zaman biz onun verdiği komuta göre ne yapacağız namazımızı bozmadan? Diyor ki mesela sağa yüzde yirmi dönünüz. Vayos yüzde elli. O zaman döneriz. Vayotta sola yüzde elli, yüzde altmış. Vayotta yüzde yüz arkaya dönünüz mesela. Tam yüzde yüz arkaya nasıl olacak şimdi? İmam arkada kalacak. Döner. Tekrar döner. Çünkü biliyorsunuz daha başka rivayetlerde Allah-u Sallallahu aleyhi ve validemiz kapı kapalı olduğu halde bakıyor kapı kapalıdır. Allahu Teala ve sellem namazdaydı. Nafile namazdaydı. Ali Sattu vesselam böyle arkaya gide gide gide gide gide ta kapıya kadar. Kapıyı açtı. Ondan sonra Ali Sattu vesselam tekrar yerini aldı. Yani namaz esnasında zaruri şeylerde dönmekte bir beis yoktur. Bir de yine bir gün Ebu Abbas radiyallahu Teala bir gece namazında Ali Vesselam ve gece namazını kılıyor. Übün Abbas uyandı. Baktı ki namaz kılıyor. O da gitti haf aldı, geldi solunda durdu. Ali satt ve selam şöyle eliyle kulağından tutup ta sağa kadar getirdi. Şimdi bazı Hanefiler bazı Hanefiler değil belki belki Hanefilerin çoğu illâ Allah namaz esnasındayken saftayız. Bir karış arada boşluk olmuş çekiyorsun gelmiyor. Çivi gibi yere çakılıyor. Evet. Niçin? Evet. Çünkü bu konuda bilgisi yok. Diyor ki ben yerimden oynarsam namazım bozulur. Evet. Yok. Özellikle saf safları kapatmak vaciptir. Özellikle bu çünkü bu ibadetin içerisinde olan bir şeydir. Dolayısıyla yüzde yüz arkaya döndüğü zaman imam böyle dönerse veya da safın arasından dönüp önlerine almakta hiçbir veis yoktur. Ve biliyorsunuz Savaş esnasındaki mücadelelerde ve Vesselam biliyorsunuz o zaman savaş kılıçlaydı. Aleyhisselatü Vesselam bir kısım düşmana karşı nöbet tutuyor. Yahut da savaşıyorlar. Diğer bir kısım ve Vesselam imam oluyor. Bazı sahabiler geliyor arkasında saf alıyorlar. Onunla beraber bir rekat kılıyorlar. Ondan sonra geliyorlar bunlar düşmana karşı diğerleri geliyor ve Vesselam'ın arkasında saf oluşturuyor. Onunla beraber yine bir rekat ve bu şekilde bu şekilde namaz bitinceye kadar ve hiç namazla hiç savaş esnasında gidiyorlar, savaşıyorlar, vuruşuyorlar, nöbet tutuyorlar, yine de geliyor namaz kılıyor. Ve bu alimler bu e, Töbe Suresinde veyahut Nisa Suresinde Töbe veyahut da Nisa, Allah hali yani yok, Nisa Suresinde Nisa Suresinde alimler özellikle cemaatin farz olduğuna dair bu ayeti delil olarak getiriyorlar. Allah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabı, Savaş esnasında bile cemaati hiçbir zaman terk etmemiştir. Ve burada ne kadar hareket var bak, kılıç sallıyor, gidiyor, geliyor, atın üstünde ve atın üstünde ve dayanıyor, yürüyerek. tamam mı? Ondan sonra geliyor diğerleri. fazla. İki rekat kılıyor değil mi o zaman? Ben bazen iki rekat, bazen bir rekat. Şeye göre eğer çok hızlı bir savaşsa bir rekat, eğer çok daha hızlı hızlı ise herkes atı üzerindeyken yani o savaş esnasında imayla gelen namazını kılabiliyor. E çok Hızlı hızlı hızlı hızlı bir savaş ise ve hiç de nefes alamıyorlarsa duramıyorlarsa o zaman bak yine namaz ertelettirilmiyor. Herkes atı üzerinde veyahut da olduğu yerde ima ile namazını kılar. Subhanallah dikkat ediniz burada bu hızlı savaş esnasında en korkulu anlarda bile cemaatı terk etmemişler. Biz olsak bunu hemen mazeret buluruz. Olur mu burada adam gelecek mesela arkadan bizi öldürecekler, bizi vuracaklar. Benimle bir saf nöbet tutuyor veyahut da onlarla çarpışırken diğer şahıslar Ali satt ve selam'le ona tabi olup namaz kılıyorlar. Allahu ekber. Ve bu kadar hareketler var gene namaz nedir? Bozulmuyor. Niçin? Çünkü bu hem zaruri olan anlardır hem de namazın içindendir yani bir şey sakıncası yoktur. Evet. Şöyle kıyas yapsak örneğin mesela evde sünnet ve nafile veyahut da farz namaz kılıyoruz. Zil çaldı. Namazı yeni başlamışız. Ee, namaz bitene kadar 5-6 dakika sürecek. Namaz esnasında iken gidip kapıyı açıp tekrar namaza başlayabilir misiniz? Yani öyle bir şey. Elhamdülillah. Kıblede, kıblanın şeyinden çıkmadığın müddetçe caizdir. Sizin evde kayımedesin. Namaz kılıyorsun, zil çaldı. Ne kadar döneceksin? yani çünkü bir de bu zili çalan kişi bu zili çalan kişi acaba ne için geldi? Normal bir çalıntı mıdır? Veyahut takılacağı namaz mesela e, uzar. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bunu yaparken gece namazında yapıyordu Aleyhisselatü Vesselam. Ve biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam gece namazları çok uzatıyordu. Yani bazı rivayetlerde Aleyhisselatü Vesselam gece namazlarında Bakara Suresini, El-Yemran Suresini, ondan sonra Nisan Suresini düşünün okumuş Aleyhisselatü Vesselam. Yani Bakara Suresi iki buçuk cüz. Diğerleri de iki cüz. Yani dört buçuk cüz bir namazda. Yani bu gece namazında olmuş. Gelip zili çalan kişi gerçekten çok önemli bir şahıs mıdır yani? Tabii ki bilmiyorsun kim çaldığını. Dolayısıyla senin kılacağın iki yani senin kılacağın namaz, mesela öğle namazının sünneti, namazı camide kıldın, geliyorsun iki kat kılacaksın. İki rakat sende ne kadar alır? İki dakika alır. O zaman namazını bitirirsin gider şey yaparsın. Ama gece namazında, gece de mesela saat 2'de sana misafir gelmeyeceğine göre. Ve biliyorsun ki senin hanım dışarıdadır. Geldi. Ha o zaman bu gelen kimdir? Senin hanımdır veya o da senin oğlundur mesela. Ve eğer hakikaten sen namazda çok uzatıyorsan, o zaman yüzün kıbleden çıkmadığı müddetçe arkaya gide gide gide ne yaparsın? Kapıyı açabilirsin. Yeter ki kıbleyi kıbleden çıkmayasın. Yani mesela diyelim ki sen şu şekildesin. Yani buraya gitmeyeceksin. Yerine... yüzünü yani yüzünü döndürüp gitmeyeceksin arka arkaya çünkü Ali Sultan Vesselam arka arkaya gitti kapıyı açtı yani böyle namazı bırakıp gidip açmadı anlaşılıyor mu yani Ali Sultan Vesselam böyle yüzünü döndürüp de doğru kapıya doğru gitmedi yani bu şekilde duruyorsa böyle arkaya gide gide kapıyı açtı ve Zeynep'in kızı radıyallahu taala anha bir namaz bir namaz esnasında bir de e, Hasan ve Hüseyin, hatta bir cum, bir cuma da, e, bir cuma namazında, tamam mı? Ağlıyor, ağladığı zaman ağlıyor. Ondan sonra rukua gideceği zaman bırakıyor ve da süjde gideceği zaman bırakıyor. Tekrar kalktığı zaman tekrar kucağını arıyor. Şimdi sen bunu yap Müslümanların yanında. Ne bu adam diyecek, bu adamla namaza alay mı ediyor? Özellikle mutaassib olan, mutaassib ve cahil olan insanlar. Yani sen evde namaz kılıyorsun. Ufak bir çocuğun var. Bıraktığın zaman hıngır hıngır ağlıyor. Kaldırdığın zaman susuyor. Dolayısıyla sen ayaktayken kucağına alırsın o namazına devam edersin. Ruka'a gideceğin zaman kucağındayken ruka'a gidemezsin. Zorluk çekersin. Niçin? Çünkü o rukuyla rükün olduğu için yerine getiremeyeceğinden dolayı. O zaman çocuğu ne yapıyorsun? Yere bırakıyorsun. Rukuy yapıyorsun. Ondan sonra kalkıyorsun. Ondan sonra sucuda gidiyorsun. Sucuda gittikten sonra, sucu bittikten sonra eğer tahiyete oturacaksan tekrar ne yapıyor Aleyhisselatü Vesselam? Kucağına alıyor. Ve bir gün Aleyhisselatü Vesselam namazdayken sucuda gidiyor. Hasan ve Hüseyin onlardan birisi onu Aleyhisselatü Vesselam'ın sırtına çıkıyor. Onu indirtmiyor. Kendisi daha işini bitirdikten sonra yani sıkıldıktan sonra kendiliğinden iniyor. Ondan sonra Aleyhisselatü sucuttan kalkıyor. Yani Aleyhisselatü Vesselam tamam mı? Bunları yaparken eğer bu caiz olmamış olsaydı Allah Celle Celaluhu ona vahiy indirerek diyecekti ki ya Muhammed ey Resul veya da ey Resulüm bu tür hareketler namaza engeldir veya o namazı bozar. Bir daha böyle bir şey yapma onu ne yapardı? İkaz ederdi. Ha demek ki ikaz etmediğinde, ikaz etmeyince o zaman bu tür hareketler nedir? Bir sakıncası yoktur. Tıpkı o Ensari'den Ensariye ok atıp bir sürü kan inerken ve yine namazına devam ediyor. Eğer kan abdesti bozmuş olsaydı Allah Celle Celaluhu hemen vahiy indirecekti. Ya Muhammed işte filan sahabi tamam mı? Bu, bu şekilde koy, ok atılışından dolayı böyle kaybe, kan kaybetti. Kan da abdesti bozuyor. Söyleyeyim mesela eğer farsa namazını iade etsin veyahut da bir dahaki sefer böyle bir şey olduğu zaman Kan aktığı zaman abdest alsın namaz, namaza dursun. Demek ki Allah Celle Celaluhu bu tür şeylerde vahiy indirmediyse o zaman nedir? Bütün bunlar caizdir. Namazı bozmuyor yani. Evet, hocam. Tayyip. Hocam şeyi sürdünüz mü? E, ateşe değen yemeklerden dolayı. Yok daha. Yok. Tamam. He. Biz şu anda sekizinciye anlattık. Dokuzuncuya geçtik. Kaç dakika oldu? Kırk dakika küsür hocam. Tamam. O zaman 9.de duruyoruz. Hadi Allahu ve Muhammed ve ve